1397, numaralı konu, Hazreti Ömer'in, medayinde, içerisinde hayret verici ve çok güzel sözler bulunan bir kitap buldum, diyen bir kişiyi dövmesi, evet, adamın biri Hazreti Ömer'e gelerek, ey müminlerin emiri, biz medayini fethettiğimizde orada, içerisinde hayret verici ve çok güzel sözler bulunan bir kitap gördüm, dedi, bunun üzerine Hazreti Ömer ona, bu sözler Allah'ın kitabından mı nakledilmişti, diye sordu, adam da, hayır, cevabını verdi, o zaman Hazreti Ömer kam Kamçısının getirilmesini emretti. Getirilen kamçıyla o adamı dövmeye başladı. Bu sırada bir yandan da Elif Lamra, "Bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ey Resulüm, biz bu Kur'an'ı vahiy etmekte sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen bundan önce bu kıssaları bilmeyenlerden idin." Yusuf 12. sure 1 ila 3 mealindeki ayetleri okuyordu. Sonra da şöyle buyurdu: "Sizden öncekilerin helak ol Sebebi Tevrat ve İncil'i bırakıp alimlerinin, haham ve keşişlerinin sözlerine yönelmeleridir. Böylece İncil ve Tevrat gizlendi ve mahvolup gitti, içlerindeki ilimler de yok oldu.